parçası. Yazan Reşat Nuri Güntekin. Radyo uygulayan Yüksel Niksarlı. Reji Metin Çoban. Efekt Korkmaz Çakar. Oynasa sanatçılar. Remzi Fatişan. Hayrullah Efendi İbrahim Delideniz, Tevfik Savaş Dincel, Emine Samiye Hün, Müzeyyen Nilgün Öhsan, Şerife Dudu Nezahat yeri Bedriye Gönül Ülkü, Mazlume Handan Köksalan, Polis Sezai Altekin, Bekçi Zihni Göktay. Ah. Noikusu bu böyle Gelin olayı geldi Neredeyse ablama arabaya bindirecekler <gülüyor> Bereket versin davula O uyandırdı seni Öyle koca evde adamı dürtüp uyandıracak bir kol bulunmazsa Uyuyup kalmak değil Gebersen kimin umurunda Aa, Vallahi kaç defa geldim abi Külahıma dinlet benim karnım tok Allah çarpsın geldim abi Hem inanmazsan kulağıma bak Dürttüm bağırdım yüzüne su serptim hmm. En sonunda bağır zorla gözlerini açayım dedim e? Yüzüme öyle bir şamar vurdun ki Az kalsın küpemi koparıyordum Ara kız olur çirkef değiller Allah şerlerinden saklasın Kulağını koparıyormuş koparıyormuşum Anana söyle de bari düğün günü ihtiyarla Beni gırtak, gırtak getirsin Niye böyle söylüyorsun abi Siz kavga ederken erim erim eriyen ben oluyorum <gülüyor> Evin dirliksizliği yetmez gibi Bir de ben fitnecilik edersen Tamam olur <gülüyor> keyif <Gülüyor> Olur koca karı değil bu kız ya Demek sabah sabah canlı yaktım ha? Neyse kabahat yaptığın vakit yemediğin tokatlara sayarsın gayri Müzeyyen ablanı hazırladılar mı? İçeride giydiriyorlar Aman ablam bir oldu ki Han ne derler bir içim su Abi yapma ayaklarını öpeyim İç mi o pis şeyi Ne yapayım kabahat senin Bir içim su dedim benim de bu geldi aklıma Ben rakı demedim ki su dedim abi İyi ya bu da su Halis imam suyu Yapma abi bırakıver şu pisi ne anlıyorsun sanki Keyif için diye kızım başımda pis bir ağrı var her sabah böyle burgu gibi melun bir tane yuvarlamayınca olmuyor İyi ama zaten rakıdan olurmuş o baş ağrısı benim niye yok Çivi çiviyi söker kızım sen işine bak ah Abi vallahi genç yaşında kendini bitireceksin hmm. ne anlıyorsun sanki Bak babamıza da içiyor ama senin gibi yapmıyor. Öyle mi dersin koca nene? Bak sana koca nene diyeceğim. İyi buldum. Her sözün koca sözü çünkü. <gülüyor> ne bücür şey bu böyle. Evde kavga olur boğalar. Büyüklerden biri zevzeklik eder. Bacak kadar boyuyla bu nasihat etmeye kalkar. Sana haber vereyim mazlume. Kuruyup kalacaksın. Böyle kalacaksın. Siz çekin günahımı ne be lazım? Bak evimiz kimsenin evine benziyor mu? Gece kavga gündüz kavga. Siz de el gibi birbirinizi hoş tutun da üzülmeyelim. ...bak 40 yılda bir ablamın kına gecesi oldu... ...onu bile sindiremediniz. İşine bak, onun da tadı orada. Aman dedim ya, ne olacaksa bana olacak arada. Sizi hiç merak etmeyin Büyük Hanım. Bir yerden ağızlarımız için birer tıpa bulalım... ...bir daha ablanızın kına gecesi olursa o zaman o tıpa... Tövbe tüpa... de, ha. o sözü nasıl ağzına alıyorsun abi? Ne oldu, ne dedik ki? Ablama Allah başka yüz göstereceğini toprağa soksun daha iyi. Kız ne biçim sözler bunlar? Öyle ya, kadın kısmının iki kına gecesi ne demek? Hele bir düşün... Kocasından ayrılmak başka kocaya varmak demek. E ne olur ölmez ya. Benim gibi olur abi. Çoluk çocuk bizim gibi birbirini yer. <gülüyor> Allah ablamı başka yüz göstermesin. Sana bu sözleri kimi öğretiyorum aznına? Anan değil o mübareyi bilirim. Ona sorsan haftada bir koca değiştirmeye dünden razı. Kuzum abicim sana her zaman yalvarıyorum. Anneme ne dersen de ziyanı yok ama böyle namus için söyleme. <gülüyor> Sen iyi bir kadın olacaksın koca Dün akşamki kına gecesinde galiba biraz ileri gittim ha Rüya gibi aklımda bir şeyler kaldı El alemin delikanlıları sarhoştu ama Hiçbiri senin gibi yapmadı Az kaldı düğünü bozuyordu Elinde yanmış meşale ile güvey tarafının davetlilerine hucum ettin Babam sana öyle kızdı ki e, Hep sıvız gelir bana mazlume, mazlume. Efendim şimdi geliyorum anne Şş, Kalabalık mı içersin Bin bir ayak bir ayak Aman ne süslü hanımlar var mazlume. Geldim anne Şimdi annemi kızdırdım işte Bitişik odadaki kadınlara bak Amma da neşeliler Hoş geldin Stanacığım Hoş bulduk yavrum İy, Bize yenimizi kafesten uçuruyoruz ha. İsabet başı dinlensin garibin Her gün hırgür içinde sararıp solacağına Evini varkını bilsin vaktiyle Üvey anamız olacak kadının dırdırını çekmekten daha iyi Gayri sana sıra <gülüyor> geldi Remzi Yaş yirmi <gülüyor> iki Tam vakit <gülüyor> eh, Allah kendi oğullarımınkini göstermedi Bari süt oğlumun mürüvvetini göster. Benden geç süt benden geç On beş yaşında parmak kadar kızı babası yerinde Herif'in kucağına atmak berbat şey Ama bu kadın baba evinde ona bir rahat gün mü gösterdi Ona baka baka yüzü göze açılıp Aşif'te olacağına Yok Remzi yok Dünyada Üvey Ana'nın benden büyük düşmanı olmasın. Melek olsa onu sevmek içimden gelmez diyeyim ki Ötekin'in yerini aldı. Ama doğrusunu istersen iki elim yanıma gelecek. Gerçekten hoppa soysuz bir kadın ama ne lazım. Üvey Ana'nın öyle bir fena halini görmedim. Bunca yıllık komşusuyum. Yok, biri de bir gün hiç olması hatır için yani. Sen haklısın dese billahi yüreğim yanmayacak. Süleyman ben haksızım Tabii, ben edepsizim onların hepsi melek. Babam da o kadın da. Yok canım sözü ters anlama Remzi. Sen haksızsın onlar haklı demedim. Sadece Üvey ananın namusça bir kötülüğünü görmedim dedim. Senin Oğlum. neyi görmeye halin var Sütana'cın. Ama bir kere de bana sor. Bildiklerimi anlatsam bir. Aman deme. Bir dalavere dönüyor Sütana. Ha? Çoktandır farkındayım. Her geç enseleyeceğim aman ya. Aman Remzi aman. Aman evladım veballi bir iş bu. Sakın yanlışlık olmasın. Değil Sütana değil çoktan farkındayım. Ama hadi yutayım. Biraz da kendinden haber vereceğim Nasılsın bakalım damattan ne haber Ey, iyiyim, i̇yiyim damattan mektup aldım Remzi Hı, Ne istedin sütana Sen benim hatırımı sayar mısın Remzi Laf mı bu şimdi elbette Senin dilinin altında bir şeyler var ya Ey, Gel azıcık şöyle yanıma otur oğlum Hı. Bak Remzi Sana 13 ay sütümü emzirdim Helal hoş olsun Yedi yaşında anandan kaldım O günden beri sana ananın yokluğunu Duyurmayayım diye elimden ne geldiyse yaptım Allah razı olsun Sen olmasaydın Bugün <gülüyor> sana bir işim düştüremiz Bak ninen yerinde kadını Ver ellerini ötme Hadi ana Hadi, hadi sütana çocukluk etme Söyle istediğini İstediğim gene sizin için ya Korkuyorum Tuha, Bizim için mi Evet senin de müzeyyen için Bir de Asıl anam için Asıl anam için mi Kimin evini soruyorsun süt ana Ben öyle şey bilmiyorum Gözümün nuru evladım Benim anam yok süt ana oh. Benim anam yok Ben öyle şey tanımıyorum Anasız çocuk olur mu evladım Biz varız süt ana Sadece benden Müzeyyen var Anası ölenlerin bile anası var Hiç olmazsa mezarlarının yeri belli Ara sıra uğrarlar İtfatiha okuyup anamıza rahmet olsun Şöyleydi böyleydi derler Sade müzeyen de benim yok Sütana Bizim yok Öksüzlükten de kötü bu durum evet. <gülüyor> Artık büyüdüm Bilmediklerini bilecek yaşa geldin. Ne diye bu yaraları açıyorsun Sütana Gerekmesi açar mıydım ha oğlum Niye getirdin bunları aklıma Sütana Şimdi yüzü bile gözümün önüne geliyor Yedi yaşımda mıydım neydim Bir gece beni aşağı odaya kapat. Korkudan ağlıyor ağlıyor uyudum. Gece yarısı evde gürültüler koptu. Kapılar vuruldu. Merdivenlerde adamlar dövüştü. O gürültüler hala kulağımdan gitmez. O geceden sonra bir daha annemi görmedim. Onu ne kimse andı ne de ben sordum. Tövbe tövbe. Birkaç kere soracak oldumdu. Ama kimin yanında adını andıysam korktu be. Valla korktu. Bana da o günden sonra ürkeklik geldi. Ben de sormaya korkar oldum. İşte Dört beş sene sonra çocuklardan öğrendim işi O kadın buraya yabancı bir erkek almış Babam da onu gebertmemiş Aa. de Sadece evden kovmuş Adam karısını başkasıyla tutar da öldürmez olur mu? Ya Sütana Anamız dediğin Müzeyyenle benim alnımıza böyle bir kara yazı yazmış Anma bir daha benim yanımda onun adını Anana kabahatsiz demedim Remzi Ama işin iç yüzünü bilsen bir İçi dışı var mı bunun? Bir ana çocuklarına bundan büyük ne düşmanlık eder? kere Müzeyyen'le beni kahpe çocuğu yaptı... ...dağıtısı var mı bunun... ...sonra beni yedi yaşımda Müzeyyen'in meme çocuğuyken... Üvey ana eline bıraktı... ...sen olmasaydın o büyük hastalığımda bana bir kaşık çorba veren olmayacak... Yok Rims iki elim yanıma gelecek... ...ben Bedriye'ye göre ne Üveyanalar gördüm... ...hakçasını <gülüyor> istersen sen de ona çok üzüntü ver... Elbette Üvey ana bu... ...elimden gelse canını alırım... ...asıl o kadın ne dediyse bana diken gibi batıyor... Kızdığım vakit yeni saçından tutarım... ...kardeş benim değil mi basarım tokatı. ...ama o kadın acı bir ses söylemez mi... ...içim yanar içim... Dertlerimi depreştirdin sütana... ...anam dediğin kadın bilmem mezarında nasıl yatacak... Remzi adamın anası ne de olsa anasıdır ah, Süt ana ben 22 ay hapiste yattım 18 yaşımdan 20 yaşıma kadar 2 yıl da çürüdüm Ne o biliyor musun Canım o bir cahillik oldu elinden bir kaza çıktı Açma gayrı oraları. Kim bu işin sebebi bilir misin süt ana Hı. O işte o Anam. Vallahi ne diyeceğimi ben de bilemiyorum Gökten taş düşse ondan biliyorum Ben Kola Ası'nın oğlunu onun için bıçakladım hey, Rabbim saklasın bir daha böyle işlerden Seni de ümmeti Muhammed'in evladınız. Sarhoşluk halidir denebilir Kazın ayağı öyle değil Adam durup dururken 15 sene zindan ağlar mı gözüne? Ne olacak kahpenin oğlundan denince Dünya başıma yıkıldı oh. Belimdeki kamayağı asıldım oh, var, Garip prensi Vallahi şimdi işitiyorum bunu Elbette şimdi işiteceksin ben bunu mahkemede söyleseydim belki bütün bütün bırakırlardı beni. Ama söylenmez ki. İnsanın o kadar kişi içinde bana kahve oğlu dediler demeye varır mı dili? O sene arkadaşlarım gibi ben de İstanbul Mektebi'ne gidiyordum. Arkadaşlarım bak hepsi kılıç taktılar. Sokakta bana Remzi'ye selam vermiyordu Ben de olsa vermem ya. Daha bu kadar da değil Süt Zindandaki rutubetin içinde ben hastalandım. Bak ah, hala geçmiyor bu hastalık bu öksürük. <Gülüyor> Doktor ah. değil diyor ama ister misin ince hastalık olsun yok, İster misin şen. bu yaşta o ananın yüzünden Allah esir kesin bir şey için yok oğlum Ama çok içiyorsun Hep o <gülüyor> Düğün günü bütün dertlerimi depreştirdim Ne belası mı anam ana Allah razı olsun senden Sen de olmasaydın Ay oğlum işin içinde iş olmasaydı Açağın mıydın bunları Senin gibi anan da elime doğdu Daha beşikteyken Teyzesi oğluyla nişanladılar Çocuklar bir arada büyüdü ama Niye demişler akrabayla ye hiç alışveriş etme diye Derken bir gün dirliksizlik çıktı Dünürleri yüzüğümüzü gönderiverdiler Anan ne kadar olsa cahil Nişanlısında gözü vardı Üzülmüyorum der ama gizli gizli köşelere kaçıp ağlardı Derken dünürler ayına kalmadan delikanlıya gelip oldan bir gelin telleyip getirdiler biz de artık kızı daha fazla bekletemedik. Nişanlısından ayrılmış kızı çardakta kim alır? Çanakkale'ye babana gelin gönderdik. Baban gene böyle saçlı sakallı bir adamdı. Karısı yeni ölmüştü. Anacığını duana gözyaşını silesile sile çardaktan kayığa bindirdik. İki yıl sonra ben de kızımla beraber Çanakkale'ye yerleşti. Annen evine barkına alışmış güzel güzel oturuyordu. Birkaç yıl sonra eski nişanlısı Topçu yüz başıyla Çimenlik Kalas'ına geldi. Çapkın rahat durmaz ki. İnadına beyaz eldivenlerini giyer, kılıcını süriye süriye kapının önünden geçer. O zatmeyim oldum. Bir de bir de böyle geçti. Üç yıl mı, 5 yıl mı hatırda kalmaz ki. Bir gün ne oldu, nasıl oldu biz de anlayamadık. Anam bir cahillik etmiş. Geceliğin onun eve girmesine razı olmuş. Bırak sütana zaten kanam tepemde. Ah gün baban anneni boşadı. Kayıya koyup babasının evine gönderdi. Şimdi her yıl çardağa gidişimde onu görürüm. Kul başından Irak olsun. Hatuncağıza etmediklerini bırakmadılar. Akrabası komşuları yüzüne bakmaz. Kapısını açmaz oldu. Babası kilit üstüne kilit eve hapsi. Delikanlılar türküler yakarak peşine takılırlardı. Ah Remzi bu öyle bir yüz karası ki ölüm yanında bin kere. Sonunda ihtiyar biriyle evlendirdiler. On sene kapısını çalan olmadı. Bir ben senede bir çar daha gittikçe evine vurardım. Dört gözle yolumu bekler. Hediyelerimi kapardım. Hediyelerim de ne biliyor musun? ...senin yırtık birkaç mektep defterin... ...müzeyyenin bir tutam saçı... ...kırık tara... ...bunları yüzüne gözüne süler. ...bir yıl böyle... ...yolumu beklerdi... ...bırak... ...bırak çeksin sütana... Ayoh, ...yoh, böyle taş yürekli olma Remzi... ...ne de olsa anan... Dokuz ay karnında taşıdık. Böyle sokak ortasına bırakacak olduktan sonra boşuna zahmet etmiş. Eh, geçen yıl kocası öldü, hatun şimdi büsbütün bütün büs kurbaşına kaldı. Dün gece yatsı namazı dönüşünde baktım kapı önünde ...kara bir şey içememiş, kafek sandım, hoş diye feneri tutacak oldum, bir de ne göreyim? E? Anam değil mi? Etme Allah aşkına, anam mı? Ne alt aramaya gelmiş buraya? Ana baba olmadın ki anlayasın bunları Remzi. Müzeyyen'in bu hafta gelin olacağını duymuş. Ana dünyada da niçin yaşar? Artık dayanamamış. Öldürseler, ipe çekseler, evladımı delinden duanla bir yol almadan gelin göndermem demiş. <gülüyor> Ananı kapıda bulduğumda hastaydı. Aldım içeri, acele bir taram çorbası içirdim vücudu cayır çayır yanıyordu uykusunda Remzi Müseyyen diye sayıklıyordu. Ah, Remzi, ah insan taş olsa yerir. Ay, şimdi ne olacak? Ne istiyor? Müseyyen'in telinden dua almam bir kez görmeyi. İmkanı yok. Ölen adamın İmkanı ağzına yok. su akıtmaktan sevaptı. Peki, peki benim elimde ne var? Sutan ha. Kime dert anlatayım? İhtiyar <gülüyor> söz dinlemez. Ben de olsam dinlemem ya geldiği gibi döner gibi. Et neremiz? Ey ne getirirler? Allah bir de başında kalan kuluna bu kadar eza etmez. Bırak. Getir elale. Peki, dur. Dur. Peki, Südan. Peki. Söyle, ne lazımsa yapayım söyle. Allah senden razı olsun. Kardeşim yarım saate kadar alıp götüreceğim. Biraz önce yeni gördüm Onun da haberi var Kızı bir yandan giydiriyorlar Öte yandan ağlıyor Yanakları pulları tutmuyor Şimdi evladım Anam içeride çarşafladım Yabancı misafir gibi getirdim Onu bu odaya alırız Sonra abisi gelini görmek istiyor Diye bahaneyle Müzeyyen'i çağırırız Peki ben nereye giderim? Anacığım bir kere de seni görse Günah mı olur reis Baba gibi delikanlı oldun. Ne, ne yüzle olur? ne yüzle birbirimize bakarız Sütana. Ya oğlum. Gençsin bizim gibi yürüyeceğin göz göz değil. İnat etmeyken. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Doğru. Ne olursa olsun. Ben de bir kere göreyim. Hani hayali gözümün önüne hiç gelmiyordu Sütana. Bak şimdi kendi geliyor. Koy el alem ne derse desin. ona hemen al gel <gülüyor> Allah razı olsun Remzi. Allah razı olsun. <gülüyor> Öp ananın elini Remzi. Nasıl Emine... ...aslan gibi olmuş değil mi? Allah nazardan saklasın. Su servileri gibi maşallah. Ne güzel olmuş. Ne güzel olmuş. Açsana yüzünü Emine. Bilmem ki. Gelen olursa. Doğru doğru. Öyle daha iyi. Belki gelen olur. Ananın hatırını sormuyorsun. Ne? İyisindir inşallah bu Hamdolsun Hamdolsun oğlum ee, Kayıkla mı geldin çardaktan? Evet oğlum Çok deniz var mıydı Çok deniz vardı Çok sıkıntı çektik İnşallah Cilen artık dolmuştur Allah bundan sonra evlatlarının Ne lüzum var bu sözlere İşe girmişsin Ha oğlum Allah kim gözden saklasın. Bir gümrük kollucusu. Bunda da gözü kalan olursa. Sokakta görseydin tanıyamazdın emine. Ne diyorsun abla? İnsan çocuğunu tanımaz olur. Şu, vakit geçirmeyelim. Ne olur ne olmaz. Müze yeni çağır, hadi. Haber var. Ne dediyse gelir. Ha işte. Hepin elin anne. Alkışın başında olsun. Maşallah. Ne iyi ettin de geldin anne. Rahatsız etmek istemezdim kızım. Kusura bakma. Ne olsa analık yavrum. On beş yıl hasretinize dayandım. Ama gelin olduğun gün... Südana biz senden kapı arkasında bekleyelim. Belki diyecekleri vardır birbirlerine. Ne iyi ettin de geldin. Elini öpmeden gitseydim içimden acı çıkmayacaktı beni sen hiç tanımadın ki. Arya'sın Müzey'i. Görmüş gibi bildim. Şerife ninem bana her zaman seni anlatırdı. Daha yüzünü açmadın ya anne. Ben vallahi nasıl olduğunu biliyorum. Peçemi açayım da gör yüzümü kızım. Sen, sen ne kadar tazeymişsin anne. Ben seni daha geçkin sanırdım. Acı beni yıktı çocuğum. İki kız kardeşe benzeyecekmişiz seninle anne. Yasık. <gülüyor> Ağlama çocuğum, gelin kısmına yaraşır mı ağlamak? Hem ne derler sonra gözlerini görenler? Sen ne ağlıyorsun? Sevinçten, sevincimden kızım. Hem benim işim gücüm kaç yıldır... Ah benim garip anacım, seni hiç görmedim ya, bilir gibi özler ağlardım. Burada bir Zehra Hanım var, sana benzer derler. Ona her misafir gidenin peşine takılırdım. ...dizinin dibinde oturarak ona bakardım. Ben de öyle Müzeyyen. Gönlüm hangi tazeden hoşlansa... ...acaba Müzeyyen'e benziyor mu derdim... ...onun da sürmeli gözleri var mı derdim. Şimdi söyle bakayım Müzeyyen... ...seviniyor musun gelin olduğuna? İlahi anne... ...duymadın mı beni kime veriyorlar? İyi bir adamcağızmış diye duydum. Babam yerinde adam anne... ...gelin olduğum gün iki tane de çocuğum oluyor... Biri sekiz yaşında diğeri on yaşında Yine talihleri varmış çocukların Neden? Onlara çok iyi bakacağım da ondan Kendim çok çektim Üvey acısının ne olduğunu tattım Ama nafile Çocuklar beni yine de sevmezler Seni kim sevmez müzeyen? Üvey ana sevilir mi anne? Ya işte Beni böyle bir ihtiyar adama veriyorlar İyi ama sen razı gelmişsin bana öyle söylediler. Razı gelmeyip de ne yapacaktım anne? Kime geçirirdim Nazım'ı? Zavallı babam o kadının elinde oyuncak gibi. Seni artık istemiyoruz. Boğazın bize ağır geliyor derlerse ne yaparsın sen söyle. Yeni baştan yüreğimi yaktın Müzey'e. Kızım isteyerek bir evin hanımı olacaksın diye seviniyordum. <gülüyor> ne yapalım anne kader kısmet. Belki sona hayırlı olur. Belki Allah bir tesellisini verir. Sana bir şey sorsam. Bana doğru cevap verir misin Müzeyyen? Elbette. Ben başka şeyden şüphelendim. Allah'ın bildiğini ne saklayayım? Sen sakın başka birisine gönül vermiş olmayasın Müzeyyen. Yok değil. Kimi isteyeceğim anne? Hele hele Müzeyyen. Var mutlaka senin öyle bir derdin. Emiğim geçmedi ki zorlayayım seni. Ama ben anlıyorum seni kızım. Hadi merakta bırakma beni. Anadan saklayacağı bir şey olmaz evlatların. Bildin anne, bildin. Ana gözü sahibi başka görüyor. Kimi istedin kızım? Hani büyük cami mahallesinde... ...Hacı Sami efendiler var ya. Bildim, eski komşularım. Onun oğlu Nazım Bey. Sonra? işte o Nazım Bey galiba su başında görmüş beni. Aman yavrucuğum... ...onlar pek büyük ailedir. O Nazım Bey beni istedi. Babandan mı? Yok, hayır. Kendi annesinden... O razı olsaydı babam elbet bir şey demezdi Annesi ne demiş Dünya bir araya gelse razı olmam demiş Baban zengin değil diye mi O da var ama Demek başka şey de var Söyle kızım çekinme Annesi yok Annesi babasından boşanmış diye Anladım Benim yüzümden <gülüyor> Üzülme anne ne yapalım O yine beni alacaktı Annesini dinlemeyecekti ama iki sene sonra subay çıktığı vakit Doğru söyle Müzeyyen Sakın konuştunuz mu birbirinizle Bilmem ki O bana öyle sözler söyler Daima arkamdan gelir Mektuplar yazar Mendiller gönderir Babam beni iki sene daha evde alık koysaydı Ne olacaktı Nazım bey alacaktı beni Fakat bitti artık hepsi bitti Bu telleri duvakları onun için takmak isterdim Gelin giderken sakın onu gönlünde götürmeyesin Müzeyyen Ne o Niye başını önüne eğdin? <gülüyor> Şimdi bittim müzeyen. Artık bütün bittim. Çilem dolmadı demek. Allah evladımdan da çektirecek. Neden anne? Şimdi Seddi Bahir'e giderken telinle, duanla kendini denize asan bu kadar yanmazdım. O vakit insan bir kere ölür. Beni görüyor musun Müzeyyen? Bizim evimiz neden böyle dağıldı? Yazık değil mi benim başıma gelenler senin de başına gelmiş. Yapma böyle anne. Sahi ben şimdi kendimi denize atmalıyım. Keşke çardaktan gelmeseydim. Ama yine iyi oldu. Bak Müzeyyen seni sütüme doyurmadan bırakıp gittim. Hakkım geçmedi ama yine de yalvarıyorum sana. Gitmeden yemin et. Niçin yemin edeyim? Kocanın evine ayak basmadan onu gönlünden çıkaracağım. buna çare yok anne. Belki Allah sonradan bir kolaylığını verir. Başka bir şey için yemin ederim sana. Onu artık görsem de yüzüne bakmayacağım. Yüzümü göstermeyeceğim. Bak ama ben de senden bir söz isterim. Bana evime gelirsin değil mi? Ölmezsem gelirim kızım. Çabuk bir kız yetiştirirsin. Onu gelin ederken de çağırırsın beni. O vakit gelirim. O kadar yıldan sonra da beni iyice unutmuş olurlar. Ha bak sana onu da soracaktım. Remze abinin iyice hasta diyorlar. Başına o hal geldikten sonra hastalanmış yavrucuğum. Ee, ben de onu süzgün gördüm. Nesi var dersin acaba Müzeyyen? Vallahi ben de bilmiyorum anne. İşte oradayken hastalanmış hastaneye kaldırdılar. O vakit görseydim bir deri bir kemik kalmıştı. Şimdi kendini iyice topladı Ama bütün iyi olmadı Geçenlerde ona bakan doktor beyin evine gittim Kızı benim okul arkadaşımdı Yalvardım ayaklarına kapan. İyi ettin ne dedi Galiba ciğerlerinde rahatsızlık varmış Hani ince hastalık değilmiş ama Bakılmazsa çevirirmiş Rakı hiç yaramazmış O da gece gündüz içiyor Ben buradayken gene önüne Ay, geçiyordum ne olur, ne Ama ne ben, be, ben, de ben de gidince yapayım, Allah ım. Allah ım. Nazım et kızım girme Allah Allah, ya, Allah. Allah. Ya, Allah. Allah. Allah. Ne al tekmeye geldin buraya yumurcak? Hayır, dur bakayım çocuk tıkanıyor bir şeyler söyleyecek. Dur dinleyelim. Hanım'ı, hanımı buradan kaçırın çabuk geliyorlar. Ne oluyor kim geliyor? Ha, ne diyorsun Mazlume çabuk söyle. Eyvahlar olsun gördün mü başımıza gelen ne? Gördün mü işleri? Annem bu ama hepsi duydular. Eyvah. Hanım'ın girdiğini gördüm ben. Ah, ah o yağcıların Nefis'e molla. Hemen anneme fit dedi. Yavaşça yanlarına gittim. Remzi'nin odasına Emine'yi sakladılar diye haber veriyordu. Eyvah. Annem aşağı bu ama koştu. Ah. Ah, hanımı çıkarmanın çaresi. Ah, hadi Emine, Emine, çabuk kadınların arasına karış da kendini göstermeden sokağa çık. Hadi biz de belli et. Dur, edelim. onlar çıkıncaya kadar merdiven aralıyorlar. Oh, geliyorlar, olmadı, iş işten geçti. Gizle kendini şu köşeye. Kapıyı kilitlesin. Para etmez daha çok şüphelenirler. Ya, Külleybünden başka bir de elinde kaçakçılık. Bir de yataklığı ha! Ne demek istiyorsun? Yok mu benim hakkım kardeşimle bir dakika iki dakika konu? Ha ne demek mi istiyorum? Haberim yok mu sanıyorsun yediğin herzeden haydut? İleri gidiyorsun baba, ileri gidiyorsun! Söylediğin sözü kulağın duysun. Nereye sakladın onu? Ne diye soktun evime? Kimi? Odandaki yabancı kadını. Ben kadın falan almadım odama. Halt etmiş sana söyleyen. Hmm. Gör nasıl çarpıyorum yalanını yüzünü. Dur diyorum dur! Benim odama benden başka kimse karışamaz! Babana mı söylüyorsun bu sözü? Dikkat et Remzi. O da benim odam. istediğimi alırım. Aa, aferin delikanlı. Ne vakit başımdan defolursan... Ne vakit başını sokacak bir kulüben olursa... O zaman ötmeye hakkın olur. Anladın mı? Bugün bu evin benden başka hakimi yok. Bunlar söz değil. Eğer sana ağır geliyorsan peki. Ama bugün... Yıkılırım ben. Yoksa bir buruştuk. Burçla... Kabadayılığın lüzumu yok. Babamsın. Ben senin baban filan değilim. Bugünden sonra Remzi isminde benim oğlum yok. Sen şöyle ortaya çık bakayım hanım. Senin kim olduğunu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ama iznim olmadan evime ayak basanın ayaklarını kırsam yeridir. Bak gene de bağışlıyorum. Hadi şimdi arkana bakmadan çıkalım. Ona herkesin içinde hakaret etmeye utanmıyor musun? Ben kimseye hesap verecek değilim. Ama benim o hesabı sormaya hakkım var. Ona zaten kim olursa olsun anlıyor musun? Kim olursa olsun Git öyleyse o hesabı bütün Çanakkale halkından iste bakalım Bir kahpe için O söz bir daha ağzından çıkmasın Bir arkadaşımı yere serdim Elime bir de baba kanı bulaştırma eee, Lanet olsun Lanet olsun Reddettim Çık dışarı, dışarı. Hmm. Oğlum bana el kaldırsın Hadi anne hadi Yeter artık 15 yıl çektiğin çile Sen artık günahını ödedin bir yerde yığılıp geberinceye kadar seni omuzumda taşımak boynuma borç olsun. Sana gelince senin evine bir daha gelmeyeceğim baba. Yalnız asıl kahpeyi elimle teslim etmekte boynuma borç olsun. Heh, gel anne gel gidelim. Cenazeme bile istemem. Cenazeme bile. Ne dirisi dirime ne ölüşü önüme. ...kar gittikçe artıyor. Bilmem nasıl gideceksin. Böyle gecelerde edilen ibadet... ...Allah indinde daha geçerlidir. Allah kuvvet versin. Orası çok soğuktur. Yok yok o kadar çok soğuk değil. Bari geç kalmasan. Saat kaçta dönersin? Ee, gene beşten evvel gelemem. Ah, ah. ama mazlumenin necini unutma. Biliyorsun ya her yarım saatte bir vereceksin. Hem hasta çocuğu aşağı o diye indirmek de ne oluyor? Anlamadım. Sen işlerine akıl ermiyor. Biz konuşurken rahatsız oluyor titiz çocuk Hasta oldu mu etrafında hiç ses istemiyor Mazlumen'in böyle bir huyu olduğunu yeni işitiyorum yani Biz çocuk değiliz ki gürültü ederim Yo sadece onun için değil aşağısı daha muhafazalı Şimdi de ben mangalla beraberin için. sen gelinceye kadar orada oturacağım Bırak canım o odanın camları kırık dökük Pencere aralıklarına yalnız rüzgar değil kar da giriyor Evde karın rüzgarın girmediği neresi var? Bizim gibi fakir insanın evinden ne olacak? Ne zaman sana bir şey söylesem... ...hemen fakirliğimi başıma kakarsın. Çoluğumun çocuğumun böyle yerlerde oturmasını ister miyim ben hemen? ne yaparsın? Daha doğrusu ben korkuyorum. Orası ne kadar olsa sokak üstü. Aferin sana. Bir bu eksikti. Yeniden bebek oldun. Bebek değilim ama yaşlı başlık adında değilim. Bir başıma yalnız evde korkmaz mıyım? Geçen haftaya kadar müzeyem vardı... Öteki Remzi vardı Hiç onun da evde durduğu yoktu ya Neyse müzeyen bana can yoldaşı oluyordu e, Öyleydi de daha on beşini bitirmeden Ne diye çocuğu kocuya gönderttin Söylediği söze bak Ben mi gönderttim Müzeyene kendi çocuğumda değil baktım Zaten size yaranılmaz ki Adım üvey ana değil mi ne yapsam boşuna Kabahat bendeki üvey çocuklarıma dadılık ettim Uğrunuza gençliğimi tükettim Çürüttüm gönlümü kararttım Evinize saçımı süpürge ettim hmm. Ben müzeyeni gelin etmek için acele ettim inkar etmem ama Yine kendi iyiliği için, senin için. Parasız pulsuz adamın kızını kim gelin alacak? Anasının hali de meydanda. Sonra bir abisi var ki çapkınlığı Çanakkale'ye ümsalmış. Böyle bir kısmet çıktığı için Allah şükret Birkaç yaş daha büyüyüp körpeliğini geçirseydi o kısmeti de bulamayacaktı. Bunlar gereksiz sözler Bedriye. Ben sana fena demedim ki. Ama size yaranmak imkansız. Düğün günü oğlun olacak çapkının bana yaptığı çekilir şey miydi? O kadar kişinin içinde beni rezil etti. İnsaf et Bedriye. ...senin için daha ne yapabilirdim? Bundan fazla elimden ne gelirdi? Çocuklarımın birini 15'inde başımdan attım. Ötekini de o münasebesi diye, etti diye evimden sürdüm çıkardım. Zaten hasta. Sersem sepet bir şey. Remzi ölecek Bedri. Remzi Verem biliyorum. Belki altı ay bile yaşamaz. Belki onu bir daha göremiş. Bir şey yok. Bunlar hep beni üzmek için uyduruyorsun. Hadi yolundan kalma. Aa, kibrit kutusunu cebime koydun mu? Geçtim yollarda fener sönüverir. Aa, anahtarı da ver bana. <gülüyor> Belki uyursun. Hayır hayır olmaz. Anahtara lüzum yok. Seni bekleyeceğim. Ya, i̇htiyattır bu canım. Mümkün değil. Yorgun geleceksin. Seni beklemeden yatar mıyım? Belki çay kahve falan istersin. Aa, ara sıra söylediğin şu işveriş sözler yok mu? Onlar da olmasa. Mişe oh, Çok şükür gitti Şu feneri pencerenin önüne koyayım ah, Şöyle Saçımı başımı da düzelteyim <gülüyor> Tevfik bey siz misiniz? <gülüyor> İniyorum ...hal içinde kaldım. Hayrullah Efendi az daha evde otursaydı donacaktır. Paltonu çıkardı asalım buraya. beyaz olmuş. Zahmet etmeyin. <gülüyor> Petriye, bu gerçeki lütfun için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Sus, sus Tevfik Bey. Bana nihayet bunu da yaptırdın. Boyu kadar kızı olan bir kadına. Bunca yıldan sonra cahil kızlar gibi evime... Tövbe tövbe yarabbim. Tövbe tövbe. Günah sizin boynunuz olsun. Ona ben çoktan razıyım Petriye. Hatta bu geceki lütfa karşı... ...bütün ecdadının günahlarını üstüme alırım. Bir de kadınlara kurnaz diye iftira ederler. Şu erkekler şeytan gibi kandırıyorlar. Hani insan evin dışında cahillik etsin... ...o da günah ya. Ama kendi evinde... Bırak Allah aşkına bu sözleri. Kırk yılda bir fırsat bulduk. İki çift laf edeceğiz. Seni çirkin seni. <gülüyor> İki çift laf diye aldatıyor Sanki inandım iki çift laf diye Bir de insanı kandırmaları var <gülüyor> Sanki iki çift lafla durularmış gibi Ne çok gün şu kadın millet Yarabbi İki çift sözle duramayacağımızı bilirsiniz de Niye böyle naza çekersiniz kendiniz Çirkin <gülüyor> adam <gülüyor> oh, Çirkin mirkin kaderine Sen güzelsin ya Bana yeter Yo, Oynama rahat dur Soracaklarım var sana Kimse görmedi ya senin girdiğini Ne söylüyorsun Böyle gecede evine bir tabur insan alsan kimsenin fark edici yok Sahi şu Remzi'nin gittiği çok iyi oldu Geceleri kocan dışarıya ben buraya Yok <gülüyor> yok <gülüyor> ben böyle şakalar istemem <gülüyor> Neyse bunları bırakalım Salı geceleri artık misafirinim değil mi Bedriyç Yok öyle şimdiden her salıya müşteri çıkma Belki salılarının başka isteklileri de vardır Sakın böyle sözleri ağzına alma Keserim alim Allah hem seni hem onu <gülüyor> İlahi tevfik Ben seni bile çok görüp duruyorum Yo ben çok değilim Değilim ya Öyle turşu gibi kocanın üstüne <gülüyor> Konusu senin hakkın yazık değil mi Civanlığına Onun gittiğini nereden gördün Yarım saattir sokakta dolaşıyorum Onun elindeki feneriyle dışarı çıktığını gördüğüm vakit Sen bendeki gümbürtüyü seyreyle <gülüyor> O kadar hızlı gülme yalnız değilim ha? Ha, Küçük kız mı? Nerede o? Üç gündür yavrucak ateşler içinde cayır cayır yanıyor Bugün gene terlettim Ah Tevfik bir de kadrimi bilmezsin Senin için hasta çocuğu aşağı odalara kapadım ee, Aşk işleri böyledir ...ben karda kıyametle senin için daha Değirmenlik mahallesinden buraya geldim. Bunun bir de dönüşü var. Türlü türlü insanlar türedi sokaklarda insan karanlıkta onları görünce... aşk, aşk ve ilgi adamın gözünü bürüyünce... ...hani ateş olsanız gelir ya. Ha? Say... Remzi de iki gündür buralarda dolaşıyormuş Etme Allah aşkına Valla şaka söylemiyorum İmkanı yok Kovulduğunun ertesi gün anasıyla birlikte çardağa gitti o Gitmiş ama gene gelmiş görenler var Eyvah Tevfik Adam akıllı kuşkulandırdın beni ah, Ben bileydim bu gecesini ev almazdım Bir e, Remzi'den bize ne ah, Remzi galiba senin benim peşime takıldığından şüpheleniyordu Gitmeden evvel olmayacak sözler söyledi korkma hem ellerinden ne gelir efendim öyle külhan beylerin onlar bol bol atarlar tutarlar ama <gülüyor> çapkının eli de adam akıllı sakardır ya ha hay Allah neyse <gülüyor> canım kırk yılda bir birleştik ha söylemeyi unuttum bu gece bir aksilik çıktı ki olur şeydir yani. Hayır ona bu gece e, bizim arkadaş birden bir hastalandı az kaldı gelemeyecek. E, arkadaşın hastalandıysa sana ne? Bana ne olur mu canım telgraf başı yalnız bırakılır mı? Ee, beni burada soğuk safada dondurmaya niyetin yok ya Kömür yansın diye bekledim başımıza vurmasın Kömür benim içimde yanıyor Petriye Mangal sıcak sen sıcak benim yüreğim alev gibi sıcak <gülüyor> Allah vere de eriyip su olmasan oh, Şekerim Petriye'm benim o, Oynama Tevfik mangalı devireceksin Ne sabırsızsın sen Senin aşkın güç bırakıyor mu adamda Neredeydi benim kaput Ne yapacaksın kaputu e biraz çerez getirdim vakit geçer diye. <gülüyor> Sanki vakit geçirmek için çereze gerek var. <gülüyor> hadi söz gelimi. Alâ İstanbul bademi aldım. Biraz pahalı ama feda olsun sana. Hadi içeri girelim. <gülüyor> Ay, <dur. gülüyor> Sen bak Tevfik. Kapıyı açma da anlayalım. Ha, lambayı da kapa. Nasıl erkeksin Tevfik? Bak kadar. O ne? Sandalye devrilmiş. Kedi olmasın. Ay, öyle öyle kedidir inşallah. Sen önden yürü de bir bakalım ha. O ne? Kim o? Ne oluyor? ne var? O kim? Aman Allah'ım. Remzi. Remzi. Allah rızası için kan çıkarma. Remzi. Remzi. Bırak beni. Allah rızası için bırak. Ay ay İmdat! Ay, ay ölüyorum. Bırak beni, bırak beni. Artışinin ananın başı için Remzi. Kulun halayını olayım. Merhabet. Merhabetli. Öşüğüne Nasıl kahpe oğlunun oyunu? Beğendin mi namuslanım? Ananın başı için Remzi. Kahpe anamın değil mi? Kahpe anamın. Hey gidin namusuna kurban olduğumun kadını hey. Ha keyfin nasıl arkadaş? Ha? Ne yapacaksın şimdi? Remzi, bu kadar arkadaşlık ettik, yakışır mı arkadaşlar delikanlığa? Kim demiş bana delikanlı diye, insan diye? Sor bakalım dostuna, benden aşağılık adam var mı dünyada? Kardeşim, kurbanın olayım, ocağına düştüm, ayaklarını öpeyim... ...kıyıma, gençliğime, vallahi benim kabahatliğim yok, ha. gençlik şeytana uyduk. Bu kadın kandırdı beni vallahi. Ha. Bu kadın mı kandırdı seni? <gülüyor> Ulan, tut senin yüzüne be. Görüyor musun Valide Hanım, mert delikanlıyı? Dilinizden düşürmezdiniz. Hepiniz Remzi Çapkın, Remzi aşağılık verdiniz. Nasıl zamparan kibar adam değil mi? Kırma abiciğim benim gençliğime. Bunca <gülüyor> yıllık arkadaşım. Ulan eliniz üç kuruş aylık tuttu. Boynunuza bir kolalı gömlek taktınız diye selam vermez oldunuz. Şimdi arkadaşlık ha. He? Hem sen benden korkma oğlum. Seni gebertmeye niyetim olsaydı elini ayağına bağlamazdım. Seni teslim edeceğim delikanlı. Böyle koyun gibi eli ayağa bağlı. Remzi, Remzi, sana nasıl yal varayım? Yüreğini yumuşatmak için ne diyeyim? Hı. Bu kadar yıl emek verdim. Evinize saçımı süpürdüm, kıymam Hı. bize. Para etmesi, yorma kendini. Hı. Buradan beni kovarken babama verdiğim söz aklında mı? Hı? Hoş, hoş. Eksi. Süleyman, ağa. Süleyman. Ağa. Ne var kim o? Süleyman haber Remzi. Evde hırsız yakaladık. Babam şef zatilerde. Koş haber ver. Bir de polis alsın gelsin. Aç kapıyı yakalayayım herif. Lüzum yok. Bağladım ben onu kıskıvrak. Seni de içeri odaya götüreyim de rahatça bağır ağla. Remzi. Remzi ettiğin çok günah. Birçok kişinin kanına giriyorsun. Ha, sadece benim müzeyenin anamın kanı mı helal? Parayla değil sırayla. Biraz da siz çekin bakalım. Ben sizi kapana kıstırmak için haftalardan beri av köpeği gibi peşinizde koşuyorum. Hadi bakalım hadi. Sen de şu odaya gir. Hadi. Remzi bütün elmaslarımı vereyim sana. <gülüyor> Dünyanın elmaslarını versen nafile. Sen Remzi'yi yeni tanıyorsun. Hadi. Hadi. İçeri. Abi. Abicim. Fazla mı? Sen misin çocuğum nereden çıktı Sen miydin abi sen miydin o Bendim ne oldu oh, Yarabbi şükür Ne oluyor sana neler söylüyorsun Demek eve giren kavga eden sendin Annem nerede ona bir şey olmadı ya Yok odasında Üstüne gitme kapıyı kapadı Ne o titriyorsun sen hasta mıydın Üç gündür başım bazım ağrıyor Hiç böyle olmadım da abi Hele bu gece çektim. Ne sevindim seni gördüğüm abi ne göreceğim geldiydi seni. Sen nasıl benim gittiğime sevim beleydin? miydim? Ne için? Gittiğinden beri her gün ağlıyorum sana. Seni o kadar da verdim ya. Abim değil misin? Kardeşin kardeşim değil misin? Abi. Kardeşin. Neydi o kavga abi? Sen git odana yatmaz. Kapım kilitli. Niçin? Bilmiyorum. Annem kilitlemiş. Asıl onun için korktum ya. Oh, üşüyorsun sen. Al al ceketimi giy. Ya ya sen Olmaz abi üşürsün abi. Bana bakma ben Allah'tan beraber ağrıyorum. Nasıl çıktın da Yukarıdan sesler geliyordu. Kavga oluyordu. Korktum bağırdım işitmediniz. Sonra odunluğun penceresinden atladım. Ellerim hep kan içinde kaldı. <Gülüyor> Böyle analar. Aşağıda neler geldi aklıma abi? Neler geldi? Ama darılmayacaksın abi. Hmm. Bu senin annenin niçin bıraktığını bana söylediler. Müzeyen ablamla senin niçin annesiz kaldığını biliyorum ben. Niçinmiş? Bunu duyduğum gün içime bir ateş düştü abi. Ya benim annem de şeytana uyarsa ya annemin başına da böyle bir şey gelirse. Anneme sokakta bir erkek baksa yüreğim titriyor. am ihtiyar annem taze. Geçen gün annem gizli bir mektup okuyordu. Olabilir abi. İnsanın akrabasından gizli bir mektup gelmiş olabilir. Ama benim rüyalarıma girdi. Bu gece beni hasta hasta aşağı gönderince içime bir kurt düştü. Ve saklayayım. Saatlerce kapının arkasında durdum, dinledim. Sonra üşüdüm, başım büsbütün ağrıdı. Uyumuşum beklerken. Gürültüler olunca uyandım. Sus Kapılar çarptı. İnsanlar koştu diye Eyvah dedim. Annem, eyvah dedim. Anneme de o hal oldu. Şimdi onu da polislerle evlerden çıkaracaklar. Onu da gayri adına kimse anmayacak. Babam yeni bir anne getirecek bende. de <gülüyor> Korkma. korkma sana kimse kahve çocuğu demeyecek Annen öyle şey yapmaz Yapmadı Gördün ya o gürültüleri yapan bendim Hadi hadi şimdi sen yukarı çık rahatça uyu kızacağız kızcağız Dinledin mi oradan valideyi Demek biraz kalbim var ki ağlıyorsun Dinle beni anne Bak bugüne kadar sana anne demedim Ama mazlumeyi böyle görünce Kendi annem gibi canı gönülden anne diyorum Son kez seninle konuşacağız Ana oğul gibi Ben çok çektim Dertlerimin sebebi sensin sandım Ama şimdi kabahati kimseye bulmuyorum Anasız çocuk elbette böyle olurdu Mazlume'nin kahpe çocuğu diye gezmesine gönlüm razı değil. Sizin benden esirgediğiniz muhabbeti o bana verdi. Beni de 14 yıl önce aşağı odaya kapamışlardı. Ben de mazluma gibi baskın gürültüleri içinde uyanmıştım. O acının ne olduğunu bilirim. Sana yalvararak rica edeceğim. Çocuğum varken bir daha böyle işlere kalkma. Yemin et bana tefiyi bırakayım. Mazlume'nin başı için yemin ederim ki bugüne kadar hiçbir erkekle Peki, peki tamam. Bırakacağım. Aman abiciğim, ocağına düştüm. kabaat hep onun. Bu kadar mert bir delikanlı için meyveni yıkmaya göze aldı Sana kul köle ömrüm oldukça kapına su taşıyayım abim. Böyle tavşan gibi titreyecektin de niye öyle haltlar karıştırıyorsun? Ha? Övbeler olsun, olsun. Hadi, hadi, marş marş! Açın kapıyı, açın be! Eyvah, geldiler, bittik. Hemzi, beni ele verme, bir yere sakla. şu ocağa git hadi. Benim geldiğim yoldan bacadan dama çıkarsın Oradan da yandaki yeni yapılan binaya geçersin Ama nasıl geçeyim ya düşersem Bahtına artık tahtalara tutuna tutuna inersin İnecek yer var mı? Bilseydim sana merdiven yaptırırdım Ç Çıkamıyorum bacadan Allah. Gel, gel Bas omuzuma Bas şöyle bas Dur. Şöyle kalkayım Bacanın içindeki taşlara tırman Tutun. Remzi, Sen bulunmaz bir müdavhermişsin O taş sallanıyor tutma onu Öbür taşı tut onu tutma diyorum. Tut, tut. Aa, Remzi, Remzi, aman Allah'ım, omuzu başı kanlar içinde. Ne oluyor? Ha? Bu ne hal? Sus, Remzi ağır yaralı. Çabuk anlat olanı. Evde hırsız var Bu ne hal? Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Sen misin baba? ...yaklaş yanıma... ...anama ettiğini... ...bir türlü nefsime yediremedim. Sizi... ...size bu gece... ...kötülük yapmak için bu eve girdim. Benden başka... ...kimsenin bu işte günahı yok. yok. Kim yaraladı? Ne oldu? Ocaktan omuzuma bir taş düştü. Böyle oldu. Çok acı çekiyor musun? Söylesene Remzi çok acıyor. oldu. Hay <gülüyor> Allah kendini kaybetti fakir. Bedire seni şu odaya gir çabuk. Süleyman, ...Süleyman'a çabuk bir doktor çağır. Görüyorsun ağır yaralı çocuk. Bu saatteki mi buluruz? En iyisi belediye eczanesine götürmek. Nasıl götürürüz bu durumda? <gülüyor> Öyle de aksi bir vakit. Saatteki gibi bir şey bulsak... Yani seri'yi nereden bulalım? Kırdığımız kapıyı getirip üstüne yatıralım. Dur, bir baktaneye şurada. bir şuradan, bir baktaneye verin. Getir. Getir, getir, getir. Kapının üstüne serin şunu. Hadi. Dur, telaş etme. Tutun şimdi emzini. Oh. Ama aman yavaş, oh. yavaş yavaş. Oh. Oh. Boş gelin içeri. Ee, ne de olsa evlat. Oh. Durun şu yastığı da başının altına koy. Bana bak efendi, asıcık gel. Ver o yastığı bana. Gelinlik yastığı o ayol. Kan filan bulaşır. Sana başka yastık getireyim. Duydum baba. Üvey haklı. Gelinlik yastığını... ...başımın altından al. Kan bulaşmasın. Yerine ocaktan düşen... ...taş parçasını koy. <Gülüyor> Baş parçası atlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Reşat Nuri Güntekin Radyo uygulayan Yüksel Sarlı Veji Metin Çoban Efekt Korkmaz Çakar Sanatçılar Remzi Fatişhan Hayrullah Efendi İbrahim Delideniz Tevfik Savaş Dinçel Emine Samiye Hün Müzeyyen Nilgün Öhsan Şerife Dudu Nezaet Tanyeri Bedriye Gönülülkü Mazlume Handan Köksalan Polis Sezai Altekin Bekçi Zihni Göktay